Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayıp sunanlar, cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk şu an stüdyoda canlı yayındayım. Birazdan sizlere geçen hafta içerisinde İzmir'de Geçici Müdahale Platformu ile beraber gerçekleştirdiğim bir röportajı dinleteceğim. İki parça halinde dinleyeceğiz bu röportajı. Arada da bir parça arası vereceğiz, keyifli bir molo olacak. Ee, Dinlemeden önce röportajı geçici müdahale platformunun kendi Facebook sayfasına web sitesinde olan kısa bir şeyi okuyayım hani nedir diye onlar da anlatacaklar aslında. Platform kentte varoluş biçimimizi, kentli olma bilincini ve kamusal alan kullanım pratiklerimizi inceliyor. Bunlar neler acaba diye soru soruyor ve bu alanlarda nasıl daha yaratıcı, daha çevreci ve daha politik olarak kentin değişim süreçlerine müdahil olabiliriz diye bütün... Etkinliklerini düzenliyorlar ve e, bunun için de örgütleniyorlar. Onların gerçekleştirdiği bir etkinlik haftasıydı. E, şimdi yavaş yavaş dinlemeye başlayalım röportajı. E, sonra arada ben eklemeler yaparım. Geçici müdahale ekibiyle beraberim. Aslında onun bir kısmıyla beraberim galiba. E, hem kavramın kendisini hem de sizleri biraz tanıyalım. Ben Özlem Şenyol Kocayar. E... Ben de Sevecan Sönmez. <gülüyor> aslında geçici bir müdahale yapıyoruz. <gülüyor> geçici mücadele. <gülüyor> Mücadelemizi <mücadeleyle> veriyoruz. <gülüyor> arasında. Bir yandan da mücadele ediyoruz. Çünkü bir sürü şeyle. Yani önünde bir durum var. Evet. Ee, şimdi e, İzmir'in Kalesi Kale sırtları sırtlarıyla Kemeraltı Çarşısı'nın arasında kalan e, bir alanındayız. Aslında değil mi? Bu mahallenin bir Hı -hı. adı var mı? Burada tek bir mahalle yok aslında. Ee, Salepçoğlu Camii bizim için Nirengi noktası yani oradan arka tarafında 2-3 tane mahalleyi içine alan karanlık sokak içinde olan <gülüyor> değişik sokak isimleri olan eski bir yerleşimin içerisindeyiz İzmir'in merkezi eski merkez yerleşim yeri senin de dediğin gibi aslında geçici müdahale platformunun yaptığı bir proje için buradayız bizim epeydir yaklaşık bir yıldır tasarladığımız böyle sürekli bir araya gelip konuştuğumuz bir projeydi Hı. ve artık başladı gerçekleşiyor ee, onun üçüncü gününde falanız evet üçüncü günündeyiz e 9 Ekim'de başladık anlamlı bir gün <gülüyor> peki şeyi konuşalım biraz yani geçici mü mü müdahale nedir kurucu üyesi <gülüyor> deniliyor değil mi e Seycan, e ben ve burada aramızda olmayan Ezgi. Hani biraz bu işin beyin kısmını oluşturan kısım e, diyebiliriz. Onun dışında da e, bize eklenen dört arkadaşımız var. Onur kocay var. E, Cenk Sönmez var. E, Emre Yıldız var. Umut Altıntaş var. Bir de Çiçek Tezer var. İçimizde hani kimlerden oluşuyor? Biraz ondan bahsedeyim istersen. E, plancı şey plancısı mimar heykel tıraş Hı -hı. grafik, grafik tasarımcı, tasarımcı iki tane grafik tasarımcı e, ve aynı zamanda akademisyen ve sinema e, ile uğraşan insanlarız biz kentsel alanla bir dert var galiba çünkü Hı -hı. E, yani 29 Ekim'de şu anda da içinde bulunduğumuz süreçte yapılanlardan daha önce Hı -hı. benim hatırladığım kordonda gündoğduya geçici müdahaleniz evet, var öyle bir şey vardı ya o zaman hani biraz daha genelden başlarsak işte bir yıl öncesinde üç kişi kurduk Özlem'in dediği gibi Ezgi Özlem ben ee, şimdi iki kişi şehir plancısı Özlem ve Ezgi ben de akademisyenim ee, sinema ile işte çağdaş sanat video falan gibi şeylerle uğraşıyorum uğraşmaya çalışıyorum ee, hem kentsel bir mesele vardı işte bu içinde yaşadığımız kentin içinde gerçekten olma bir şeyleri elimizi değdirebilme, dokunabilme ve aynı zamanda da hepimiz bir yandan da sanatla da uğraşıyoruz. İşte Özlem ve Ezgi şehir plancısı ama işte Özlem modern dansçı aynı zamanda. Ezgi fotoğraf çekiyor. İşte ben dediğim gibi yine o alandayım. Ee, aynı zamanda işte bu kendimiz için sanatsal işler üretebilecek bir alanda da yaratmak istiyorduk ve bizim gibi çabaları, uğraşları olan insanları da çekebileceğimiz bir alan olsun istiyorduk. Ee, böyle oldu ama tabii ki de kent, kamusal alan, kamusal sanat, çağdaş sanat falan gibi bir sürü meselemiz de var. Bu alan, bahsettiğin alan aslında kurgusal bir alan değil mi? Yani bir bir bağlantılar silsilesi falan denilebilir, kişisel bağlantı. Yani evveli bir mekan yok. Ha, ha, tabii. An, aslında yani kenti belki de ya da kentsel durumları kendine mekan alan Aynen. bir fikir. Aynen. Aslında. Aynen. Aslında şey kentteki yaşam alanlarımızla ilişkili birebir. E, kentteki yaşam alanlarımızdaki e, fiziksel sosyal e, durumların hani kötü olması artık bunlardan bizlerin de rahatsız oluyor olması. E, bunlara karşı insanların farkındalığını arttırmak. Yani bu işte burada yaptığımız, kemer altında yaptığımız etkinlikte buna hizmet eden bir şey. Ee, bu alanlar evet çöküntü haline gel geliyor, hedef hmm. noktası oluyor. Ee, ancak bu hale getirmeden önce bizim yapabileceğimiz e, önemli araçlar var. Ama bunları kullanmıyoruz. Şey diyeyim, rezerv bir hmm. soru sorayım, cevabını sonra alırım. Ee, hmm. Sanat da ama bu anlamda bakıldığında tam da bu çöküntü alanlarının dönüştürülmesi için... Çok sık kullanılan bir araç değil mi mesela yani Soho New York'taki Soho ne bileyim, İstanbul'daki başka mekanlarda örnek verilebilir buna aslında sanat ya da sanatçının ilk anda or alanlara girmesi e, oraların tam da belki de istenmediği şekilde dönüşmesini falan sağlayan en önemli araçlardan biri araç bunu tartışırız olabilir, evet. şeyi diyeceğim e, tamam e, şu anda geçici müdahalenin e, süreci devam ediyor. Hı hı. Biraz onunla ilgili bilgi vermek ister misiniz? Çünkü bir hafta kadar sürecek hı. ve bir yandan da şeyden de bahsetmek iyi olabilir. yani Şu anda işte triyenel mi var? Triyenel evet. mi varmış? Daha aslında triyenel tam olarak başlamadı bile şu gün için öyle diyebiliriz. Ee, şimdi bizim projemiz 29 Ekim'de başladı. Hatta 29 Ekim'den önceki hafta başladı. Söyleşiler, alan gezisi vesaire. Biraz biz projeyi tasarlarken çok etaplı çok basamaklı, çok aşamalı bir şey planlamıştık çünkü. 29 Ekim'de alan çalışmaları başladı. Yani sanatçılar bu kemer altında Salepçi oğlunun arka tarafına düşen belirlediğimiz sokaklarda işlerini üretmeye ya da ne yapacaklarını kesinleştirmeye başladılar. Şimdi süreç devam ediyor. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Daha sonra 9'unda 9 Kasım oluyor değil mi? 9 Kasım. 9 Kasım'da da bir işte yine alanda sergi açılışımız olacak Hı. ve insanlara bütün alanını üretilmiş işleri görecek bir hafta devam edecek. Bu sergi işte bu süreçte de trianelin açılışı da olacak aslında. Port İzmir Trianeli K2'nin çeşitli destekçileriyle birlikte yaptığı bir trianel. O da 11'inde başlayacak. 11 Kasım haftasında başlayacak ve tam böyle şey çakışıyor projeler ama zaten bizim bu projede Port İzmir alan çalışmalarından biri aynı zamanda. Harika. O zaman e, bu yaptığımız kaydın yayın tarihinde göz önünde de bulundurarak şöyle bir şey demekte de, e, absürt olmaz. E, yani bu hafta sonu, bu hafta sonu İzmir'de olanlar e, geçici müdahalenin evet, sergisini için <gülüyor> bekliyoruz. Katılabilir. Bir saat var mı peki? Yani hani, hani ayın dokuzu, herhangi bir an mı yoksa? yoksa başka bir şekilde mi? aslında akşam saatleri saat 4'te sanırım başlayacak evet 4-4.30 gibi işte mini bir kokteyl daha tasarlıyoruz Aha. Kokteylle birlikte başlayıp çünkü işte projeksiyon işleri olacak. O yüzden biraz karanlık olması gerekiyor. Bununla birlikte canlı performanslar olacak. Harika. Akşam saatlerine kadar devam edecek. Harika. Bu arada ek bilgi. Hani son gelişmeleri öğrenmek isterlerse geçici müdahale platformu nokta ve aynı zamanda facebook.org'dan pardon facebook adresinden de ulaşabilirler. Orada biz etkinliklerimizi her detaylarıyla paylaşıyoruz ve herkesi bekliyoruz. Evet açılış olacak. Biz de burada olmaya çalışacağız. ve de bilgilendirmeye çalışacağız. Burada olamamış olanlar için hmm. e, fotoğraf çekeriz, yine röportajlar yaparız umuyorum ki. E, peki şeyden bahsedelim. Geçim müdahalenin içinde şimdi e, nasıl müdahaleler var? Yani... Bunlar sanat alanına dair olan şeyler mi, tasarım alanına dair olan şeyler mi, kişiler mi bunları yapıyor, kurumlar mı yapıyor, gruplar mı yapıyor? Biraz isterseniz onlardan bahsedelim çünkü onların bunu yapıyor olması zaten bütün bu durumu yaratan şey. Onları da analım. Geçici müdahale ekibiyle benim gerçekleştirdiğim İzmir'de gerçekleştirdiğim röportajı dinliyorsunuz. Biraz önce sorduğum sorunun cevabını e, dumandan sınana sınana parçasını dinledikten sonra alacağız. şaşırı, tanrı niye diye bura burak aşina, ocak ocak ölema ya sonra sonra kaldık buradasına nasına nasına nasına nasına, ben deniyen sınavında çaktım, dil alıtır çığna kaldı. Yaklaşık e, 7-8 tane sokaktan oluşan bir alan burası. E, i̇çerisinde 3 tane mahalle var dediğimiz gibi. E, ama buradaki mahalleler küçük, eski yerleşim yeri olduğu için. E, burada sanatçılar var. E, aslında multidisipliner bir etkinlik yapıyoruz. İçerisinde doğaçlama müzik yapan, e, çağdaş dans performansı yapan, video enstallasyon yapan, heykel yerleştirme gibi e, birçok dalın içinde olduğu bir organizasyon aslında. E, sanatçılar e, toplamda 27 sanatçı var. Hani sayı olarak ama bunlar ortak işler yapanlar. iki kişi, üç kişi ortak iş çıkartanlar var. Hepsi e, bizim kemer altındaki bu mevcut e, durum üzerinden e, mekanı nasıl e, algıladıklarını ve insanlara o algıladıkları Hani kötü gördükleri, sorunu gördükleri bölgeyi nasıl gösterme biçimleri bizim için aslında en projenin temel amaçlarından birisiydi. Böylelikle burada bir sorun var ve bunu sanatsal bir dokunuşla ürün, sanatsal bir iş çıkartıyorlar ve bunun insanlar tarafından fark edilmesi bizim için önemliydi. Bu tarz işler gerçekleştirecek sanatçılar var. Mesela bugün Çatı 1972'de hı hı. bir performans izledik sokakta. Hı. Hı. Bunun bir yandan da şöyle bir şey var, belki onu konuşmakta da fayda var. Kamusal alanda ya da işte bir hı hı. sokakta bir şey gerçekleştirdiğiniz zaman oradaki insanlarla bunun etkileşimini de bir şekilde tasarlamak gerekiyor hı. ya da öngörmek gerekiyor. Bir yandan da tabii ki kamu kurumlarıyla bütün bu iletişimler, bağlantılar, bağlantı, o gerekiyor. Bugün mesela herhalde bu mahallenin Polis pek baskının. de... Polis <gülüyor> Aynen öyle. Polis baskını bir şikayet Sayıncı üstüne... sayımız arttı diye sevindi ama Allah'tan performans... Teknik bir arızadan dolayı şu anda röportajımız kesildi. Ben oturadı size yaşanan durumu anlatayım bu arada. Biraz önce bahsedildiği gibi geçici müdahale ekibi aslında ayın dokuzunda gerçekleşecek olan sergi açılışına yönelik pek çok sanatçının şu anda örgütlü olarak bütün bu işleri üretmesini sağlamaya çalışıyor. Bir yandan.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 ya da işte bir hı -hı. sokakta bir şey gerçekleştirdiğiniz zaman oradaki insanlarla bunun etkileşimini de bir şekilde tasarlamak gerekiyor hı -hı. ya da öngörmek gerekiyor. Ee, bir yandan da tabii ki kamu kurumlarıyla bütün bu e, iletişimin izinler kurmak, vesaire. Hı, o gerekiyor. Ee, bugün mesela herhalde bu hmm, mahallenin pek de... Polis pekti. baskının. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> e, polis baskını bir şikayet Sayıncı üstüne. Sayıncı sayımız arttı diye sevindi ama e, Allah'tan performans var. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle de bir yanı var. Yani e, bir yandan işte mahallede şikayetçi olan işte çünkü alışık olunmayan bir Hı -hı. E, müzik türü ya da müzik bile değil belki performans üzerine Hı -hı. E, bir şikayet ve hani polisin gelmesi ve sonuç olarak orada bir yine bir diyalog alanının aslında belki de bunu pozitif bir şey olarak görmek lazım. Çünkü bütün o çatışmalar, anlaşmaları ya da işte bu karşılaşmaları yaratan şeyler. Ama bir yandan da tabii ki hani biraz da problemli bir durumda olduğunu aslında belki gösteriyor. Yani hani hiç alışkın, olunmayan bir şeyi doğrudan bir yerin içine atmak, o karşılaşmaları kışkırtmak adına çok ee, tam da heyecanlı yerinde olsa oluyor, <gülüyor> da, evet heyecanla ol oluyor olsa da, <gülüyor> onunla mesela bütün bunları az buçuk öngörmüşsünüzdür herhalde. Yani evet. böyle başka nelerle karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz ya da e ya da neler olmalı ki bu çatışma zemini biraz daha gevşesin ve belki ortak kalksın. Çünkü bir şey değişiklik olacaksa, bu yapılan şeyler buranın normali haline gelecekse mesela e onunla ilgili de bir şey öngörüyor musunuz ben merak ediyorum. Ya hani ilk bölüm akduma gelen şöyle bir şey var. Biz buraya geldiğimizden beri ya da daha önce projeden önce de işte alanı gezmek için biz işte Özlem zaman Ezgi ben birkaç kere geldik. Daha sonra daha kalabalık geldik falan. Hani hep bu işte kamusal alandayız, burada yaşayan insanlar var, günlük olarak burayı kullanan, burada çalışan insanlar var ya da gelip geçen bir sürü insanla karşılaşacağız. Bunun farkındayız, biliyoruz ve bu etkileşimin güzelliğini ve önemini de görüyoruz. Ve çalışmalar başladığından beri aslında bizim karşılaştığımız yüzler hep şeydi böyle "aa ne yapıyorsunuz" diyen ama gülümseyerek işte destek olacaklarını söyleyerek bize yaklaşan insanlardı işte mahalle muhtarları olsun işte restoran küçük lokanta diyelim hatta lokanta sahipleri olsun vesaire merak ediyorlar burada yapılan işi ve biz bir şekilde. Hani konuşarak, o iletişimi güçlendirerek bağları kurmaya çalışıyoruz. Ama tabii işte şey de var. İşte üçüncü katta, ikinci katta oturan amca sokakta hiç karşılaşamadığımız bir yüz hı hı. ve o oldu. Mesela bugün ona benzer şeyler de var. Hani çok büyük problemler değil aslında bunlar ve senin dediğin gibi belki hani o etkileşim, çatışmalar vesaire bir şekilde şey değil. Kısıtlamıyor, daha çok tanışıklığı sağlıyor. Sağlıyor, hani bence. İşin içerisine e, bürokrasi mi diyeyim? Hani onun girmesini pek istemedik. Biz bu e, kenetlenmeyi belki alandaki insanlarla birebir kendimiz yapmak istedik. Bunun için alanına gelip olabildiğince proje öncesinde e, konuştuk. Yani buradaki insanların yanına uğradık, e, çayını içtik. Hani çünkü. Biz onların yaşadığı mekana dair bir şeyler yapıyoruz ve asıl kullanıcıları onlar. Hı hı. Yani zaten biz buraya e, tamamen e, bir galeri gibi bakmıyoruz ya da bir sergi salonu gibi bakmıyoruz evet, sanatçıların. Yani bütün bu Burası yaşıyor, mavi. yaşayan bir yer ve sosyal dokusuyla işte insanlarıyla yaşayan bir yer. Bizim yıkılacakmış gözüyle baktığımız e, binaların içerisinde insanlar yaşamaya çalışıyorlar. Ya da işte 24 saat açık konfeksiyoncular var. Böyle çok atıl bodrum katlarında iş yapmaya çalışıyorlar. Ve hepsi de Sevcan'ın dediği gibi. Yani bize çok sıcak davrandılar. Ve onlar da bir şekilde fark edilmek istiyorlar. Şöyle bir şey de var. O da bir gerçek. Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Kentsel dönüşüm politikaları. Ve onun getirdiği bekleyiş de var insanlarla biz burada ne için geldiğiniz diye sorusunun arkasında aslında burada bir şey mi olacak? Dönüşümle ilgili proje mi var? Böyle bir beklentiye de giriyorlar insanlar ama biz ne zaman hayır biz kentsel dönüşüm değil sanat giriyor buraya. Sanatla ilgili bir şeyler yapacağız dediğimizde daha samimi konuşmalar oluyor. Aslında bu projenin ismini de söylemedik. Hmm. Kentsel dönüşüm değil sanatla dönüşüm. Zaten biraz da oraya atıfta bulunuyoruz. Oradan da gelen bir alt yapı var duruma. Böyle. Yani biz mekanla birlikte oradaki, buradaki insanlarla birlikte bir şey yapıyoruz. Ve buradaki insanlar bu iş kabullenmediği sürece biz projenin aslında bir yere ulaşıp ulaşmadığını buradan görüyoruz. Yani geçici müdahale platformu kalıcı işler bırakmak istemiyor. <gülüyor> geçici işler bırakıp orada kısa bir e, dokunuşla mekana farkındalığı arttırıp daha sonra oradan ayrılmak istiyor. Bu e, yeni bir tasarım objesi olabilir. Ya da tamamen e, bir sanatsal bir iş olabilir. Ya da e, işten ziyade eylemlilik durumu olabilir. E, Gündoğdu'da yaptığımız iş de öyleydi. Herkesin içerisinde olduğu işte e, geçici olarak o alana bir müdahale biçimiydi. Aslında içerisinde hani sanatı diyoruz, tasarım diyoruz ama eylemlilik durumu var. Diyalog oluşturma aslında aynı zamanda değil mi? Evet. Öyle de tanımlayabiliriz. Hani o yaptığımız mekanlardaki insanlarla da etkileşime geçip kendiliğinden, kendisinin bir şey oluşturmasını bekliyoruz aslında. Tarihleri tekrarlayarak artık toparlayalım bence. 9 Hı -hı. Kasım'da 9 Kasım'da e, alandaki sergimiz başlayacak. E, bir hafta sürecek bu sergi. E, onun dışında dedik ki hani bu Portizm Trüyanel'in bir parçası aslında Trüyenal de işte 11-15 Kasım süresinde başlıyor yani bir açılış vesaire konuşmalarla başlayacak. İzmir Kent Arşiv Müzesi'nde olmaya kadar. Evet, aynen orada bir hafta boyunca e, bizim. Geçici müdahalenin kemer altında geçici müdahale projesi de aynı zamanda Mart ayında yapılacak. Portizmin ana sergisinde de yer alacak hı hı. Ee, diğer alan çalışmalarıyla birlikte. Ee, o da kaçırılmaması gereken tarihlerden olacak. Web sitelerini de tekrarlayalım. Geçicimüdahaleplatformu.org e, Aynı şekilde Facebook grup adresimizde. Getirici müdahale platform şeklinde geçiyor. Buradan etkinlik duyurularımızı, bilgilendirmelerimizi olabildiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Harika. Herkesi bekleriz. Biz de takipçisi olacağız. Evet. acikmimarlik.blogspot.com adresinden de ben burada verdiğiniz bilgileri ve daha fazlasını videoları ve fotoğrafları da paylaşırım. Böylece evet. daha geniş kapsamlı bir bilgilendirme yapmış oluruz. Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Evet, e, İzmir'de gerçekleştirdiğim röportajı dinlediniz. Geçici müdahale platformuyla. E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden e, podcastlere bakabiliyorsunuz. E, bunu da en kısa zamanda güncelleyerek koyacağız. Mail atabiliyorsunuz bizi oradan. Twitter adresimizden de takip ediyorsunuz. Programın ikinci yılındayız. Belki sürpriz birkaç kaç programda yaparız. Hepinize iyi günler diliyorum. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayıp sunanlar... ...Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.